Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'dayız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. E, çizgi romanla bugün e, karşınızdayız. E, çizgi öyküyle daha doğrusu bant öykülerle. E, bu kitap yakın zamanda e, Mars'lık kitaptan çıktı. Roberto Totaro'nun e, çizimleri ve e, hikayeleri bunlar. E, Türkçe'ye çeviren de e, Burcu Ural Kopan. İçeride çok böyle kalın bir çizgi, öykü albümü değil bu. Kitabın adını da söyle. Aa tabii kitabın adını söylemeyi nasıl unuttum? Doğrudan da, hikayeye geçtin sen Evet evet tabii odaklanmış durumdayım. <gülüyor> Bayfil'in Orman Günlüğü Maymunlar Eğleniyor adlı bir albüm bu. Mars'ı kitaptan çıkan. Yani kapağı zaten aslında kapaktan söz etmeden geçmemek lazımmış. Dağdan aşağıya doğru kayan <gülüyor> bir grup fil var. Ayaklarında da snowboardlar var. Ee, ve önlerinde de kaçışan e, bir maymun sürüsü var. <gülüyor> bu burada. mu yani? Maymunlar yani... eğleniyor <gülüyor> bu mu? Böyle mi eğlen, eğleniyorlar yani hiç? Şimdi şimdi hani, fil söz konusu olunca peşinden <gülüyor> snowboardla gelen yani tahmin ediyorum ki biz de öyle kaçarız yani. Ben bunun e, evrimsel bir akrabalıkla alakası olduğunu da sanmıyorum yani. Hani herkes öyle yapar bence. Evet. Kısa e, öykülerden oluşuyor bu albüm yani her sayfada bir e, öykü yer alıyor e, ve bunların hepsi işte bu öykülerin hepsi ormanda geçen e, öyküler ve fil ve e, yani genellikle öykülerin kahramanlığı kahramanları filler ve maymunlar ama bir de bu kalemun karakterimiz var daha sonra ee, kitabın sonlarına doğru balıklar da varmış. Pardon bunu da atlamış oldum ee, ama şimdi düzeltiyorum. Yani yan rollerde onlar evet. değil mi? Ya yok Yardımcı... hani balık hikayesi de var. Yani balıklı bir hikaye de var. Ha, tabii tamam, Gör, oradaki su birikintisinde gölde gölette neyse işte geçen. Ee, bunlar küçük minik e, öykücükler ve e, işte küçük espriler, şakalar e, içeriyor. İşte e, bu hani fillerle ilgili çok söylenir ya fillerin böyle bir mesela fareden çok korkan böyle korkaklıkla <gülüyor> ilgili bir atıf vardır fillere. İşte burada e, maymun, iki tane maymun var mesela giriş öyküsü bu. E, ellerinde bir hayvanlar ansiklopedisi okuyarak yürüyorlar ormanın içinde ki bu zaten yeterince <gülüyor> tuhaf bir durum ve fil maddesini okuyorlar. İşte şey diye, şöyle yazıyor mesela o koca gövdelerine rağmen filler doğaları gereği sakin ve barışçıl hayvanlardır. Çok küçük bir sesden bile korkabilirler diye hani o, bunu okuyarak yürüyorlar. Ve o sırada bir su birikintisinden su içmekte olan işte hortumunu uzatmış mavi ama bir e, filer aslıyorlar. Arkasında kalıyorlar tabii filin ve hemen işte bilgi öyle bir şey ya deneyerek öğrenilen aslında deney deneyimle e, oturan bir şey tabii ki kitabı büyük bir gürültüyle kapatıyor yani bom diye ve e, roket gibi fırlayan bir fil söz konusu tabii sayfanın altında böyle minik espriler e, içeren e, kısa öykülerden oluşuyor işte e, ne bileyim e, bir fil yine e, bir su bir şey göldeki Gölden su içiyor ama tabii ki orada yüzen balığı da vakumluyor ve e, filin hortumundan e, fili tehdit eden sana 3 saniye veriyorum sinirlenmeden önce filan diye bir ses duyuluyor mesela bu tip e, şakalar e, yapan. Bu bir albüm... hikayelerin arasına da e, bu ilk anlattığım Aha. ikinci anlattığın arasına da. Hiç söz olmayan üstünde. Ha evet hiç söz. Maymun sahneleri vardı ve bu evet, evet, ağaç maymun... gibi girmiş. Evet evet kuyruğuyla tutunup daldan dala e, atlayan bir maymun. Onun başına çok çeşitli şeyler geliyor aralarda. Yani işte e, kuyruğu kopuyor, kuyruğu dolanıyor. <gülüyor> ne bileyim yani işte bir filin hortumuna e, kuyruğunu atıyor en işte en son saldandala dala giderken. Yani çok çeşitli şeyler. Aa bak bu da çok geliyor. güzel. Gergedan da var. Ha evet burada bir gergedan var ve bu hani gergedanların üzerine konup o parazitlerini yiyerek yaşayan bir kuş vardı. Böyle burnunu filan bile temizler evet. hani yani. O öyle mesela bir kuş sürüsü birdenbire geliyor işte ve ama bu bir okul gezisiymiş meğer. Kuşlar öğrenciymiş ve onlar doğada hani öğrenmeye çıkmışlar ve Gergedan'ın sırtında işte deneysel bir çalışma hani yapıyorlar. Bir ve değil, iki değil, bir, yani, süre, evet, tık, bir tık, sürü tık tık tık tık tık diye. <gülüyor> Gerçekten asap yani bozucu. Tipler çok sevimli yalnız. Yani evet. o gergedan'ın sıratındaki sinirli, yani ya susu, sinirliyim gözler, ama susuyorum bakışım. Susuyorum bakışın. evet, evet. Yani çünkü şey, o şey, çocukların öğrenmesine engel olmak istemiyor. Evet. Şimdi öykülerin içinde yer yer e, insan araçları e, giriyor işin içine. Mesela öykülerden birinde bir bumerang var. Birinde bir e, fotoğraf makinası e, söz konusu. E, işte bir öyküde futbol topu <gülüyor> ile karşılaşıyor. Yani fillerin futbol oynadığı bir sahne var. Gerçekten görmeye değer. Böyle iki üç tane e, öykü var fillerin futbol oynadığı. Yani... E, Evet ancak öyle Bayağı olabilir. Bayağı sportifmiş bu filler. <gülüyor> öyle de öyle de. Snowboardla <gülüyor> başlayıp futbolla devam ediyor. Evet ve işte elektrikli testere mesela o daldan dala atlayan maymunun başına gelen şeylerden birisi. <gülüyor> ee, arkadaşları atladığı dalı kesiyorlar elektrikli testereyle falan. Ee, hani bu tip biraz sert sayılabilecek şakalar da var. Ee, belki bu çizgi öykülerde hani eleştiri noktası olarak mı diyelim ne diyelim hani böyle tepki e, alma olasılığı olan bir şey olarak şu söylenebilir. İşte böyle sert şakalar var dedim ya işte mesela işte bu kalemunlu öyküde e, işin içine bir silah karışıyor hmm. e, işte bir başka öyküde bu kalemun çünkü işte kovalıyor bütün dilini uzatıp şak şak şak sinekleri yakalıyor ama o kadar çoğalıyor ki sinekler dinamit atıyor onlara mesela hmm. hani işte bir tane öyküde maymunlardan biri silah çekiyor filan e, hani bu noktada belki bir Tepki alır mı almaz mı bilemiyorum. Ee, genelde çizgi öykülerde çok rastlanan bir şeydir. Yani şiddet sahneleri zaten çok vardır. Evet. Ee, ve silah da çeşitli silahlar. Ha, dinamit sil mesela eski çok, çizgi evet, filmlerde de çok, çok sık rastlanan bir şeydir. Bir şeydir. Ya. ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben hani kişisel yaklaşımım üzerinden anlatayım. Benim bana göre e, üzerinde silah taşıyan herhangi bir insan kim olduğuyla hiç ilgilenmeden söylüyorum bunu. Potansiyel Suçludur, teröristtir, katildir, ne bileyim çünkü silah var üstüne. Yani bunu başka nasıl evet. anlayayım ki? Başka türlü algılamam hastalıklı bir algı olurdu bence. E, dolayısıyla tabii ki hani burada bireysel silahlanma meseleleri var falan. Yani böyle konuyu büyütmeye gerek yok ama yani bu şey e, hani çizgi öyküler bunlar ve bunlar şaka bir yandan hani biraz böyle bakmak yani, da lazım sanki bütüne bakmak, sanki. Bütüne bakmak lazım gibi de geliyor. Yani e, o noktada ben de hani biraz daha e, nasıl diyeyim bu bir ...anlayış aslında yani... Hani ...buna çizgi romanlarda... E, ...da sık rastladığımız bir durum... Ee, ...çizgi romanlarla ilgili... ...hani sen zaten bu konuda çok... ...daha önce de bir dolap kitapta... E, ...blogda yazdın... E, ...çizgi romanların... Okum, ...çocukların okuma alışkanlığı... ...kazanmasına... Aynen, hani, ...katkısını düşünürsek... ...yani sonuçta bir kitap... Yani ...bu kitabı bir çocuk alıp baştan sona okuduğunda... ...yani bir albümü... ...tamamlamış oluyor... Tamam içinde hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir ama hoşumuza giden çok da şey var. Ve sonuçta bu çocuk, bunu okuyan çocuk eğlenecek. Ya yani, tabii ki. Hoşça vakit şimdi, geçirecek. Yani söz içinde söz olmayan sahneler var ve onu düşündürtüyor. Şimdi bu tabii okuma şey yani çok, çok nasıl diyelim çok yararcı. Hatta belki didaktik sayılabilecek bir açıdan baktığımızda evet çizgi romanları böyle anlatıyoruz. Yani çünkü bize soru olarak da geliyor. Yani çizgi roman. Hani eskiden de böyle şeydir ya. Ders kitap arasında okunan haylazlıkla evet, ilişkilendirilen küçük, küçük görülen falan bir şeydir. Ama çizgi roman mesela şu elinde tuttuğum albüm. E, eline alıp bir çocuğun bu sonuçta bir kitap formatı. Hı hı. Bir kere hani nesne olarak bu kitap sınıfında bir nesne. Evet. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bir çocuğun eline bunu alıp bununla zaman geçirmesi ve bunu eğlenerek yapması herhalde çok da yabana atılır bir şey değildir. Yani bu hani o açıdan baktığımızda o didaktik dediğim açıdan baktığımızda böyle bir yanı var. Ama bunun dışında başka konular da var. Çizgi romanların Hangisi olursa olsun yani Texas Tomics vesaire ya da işte Spiru ya da işte ne bileyim şu anda elimde tuttuğum Roberto Totaro'nun e, işte Bay Orman Günlüğü Maymunlar Eğleniyor albümü olsun. Bunların hepsinde e, mesela görsel e, sanatları yakından ilgilenen görsel sanatların ilgilendiren her şey daha doğrusu burada da var. var. Burada da bir kompozisyon kuruluyor. Burada da o kompozisyon uygun e, işte bir anlı, yani Mesela... Çok deforme. Burada her şey deforme. Hiçbir şey gerçeğine benzemiyor. Yani evet. fil böyle değildir. Yani, değil mi? Hani ama bunun fil olduğunu anlıyoruz. Evet. Fakat bu deforme bir şey. Fakat deformasyon zaten bir önemli bir şey. Evet. Üstelik bunlar çok İ ifade tutarlı. Tabi tut. Son derece de tutarlı deformasyonlar. Yani göz eğitimiyle ilgili de çok önemli evet. bir e, bence araç çizgi romanlar işte kompozisyon renklendirme vesaire renklendirmemek mesela renkli olmayan çizgi romanlar o da çok ilginç yani çizgiye dayanarak çizgiye güvenerek ifade kullanmak evet. mesela gölgeyle sadece ifade kullan bunlar çok önemli şeyler Görsel, yani bugün işte kalkıp İstanbul Modern'e gideyim de çocuğumla bir sergi gezeyim dediğinizde neye bakacaksınız ki başka? Bunlara bakacaksınız zaten. Evet, çizgi yani o, hepsinin temeli. Yani evet şey. hani gidip orada ne bileyim Picasso'ya bakmakla bir çizgi roman albümüne bakmak arasında bu anlamda çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum. Yani hani e, bizim hani kişisim, hep böyle yüceltilen şey, edebiyat acayip yüceltiriz, böyle resim çok yüceltiriz, heykel falan öyle bir şey değil ya. Basitçe hani burada var zaten evet. bütün bunlar ve eğlenerek bunları edinmek sonra gidip Picasso'ya bakmayı da çok kolaylaştırır açıkçası ya da kimse yani Picasso nereden evet, çıkıyor Yani bilmiyorum. bir tür hani göz yani terbiyesi açısından. Evet yani mi? hani çizgi romanları e, bu açıdan değerlendirmekte çok büyük fayda var. Kaldı ki bu da bir aynı zamanda hani bunu başka bir açıdan daha ele alalım ifade açısından ele alalım. Burada çizgiyle, renkle e, ifade meselesi var. Bu zaten başlı başına evet. önemli bir şey. Ayrıca burada yine bir kurgu var. Yine bir kurgudan bahsediyoruz. Kurgunun kendine göre esasları var, tutarlılık mesela şunlar hepsi yine var. Yani ne eksiği ve var ki? mesela şurada 3 yani... karede anlatıyor bir hikayeyi. Yani ne kadar işte evet. Şey, yani nasıl denir? Öz diyelim evet. yani evet. Yani ben çizgi romanlarla çok ilgilendiği için oturup kendi çizgi romanlarını çizmeye başlayan bir çocuk tanıdım yani, yani ve e, onun gelişim sürecini de baştan sona gördüm. Ve inanılmaz yerlere vardırmıştı. Açıkçası düşünce kanalını açacak her yöntem, çok evet. Yani yaratıcılık kanalı yani bütün bu zihinsel kanalları açacak her yönteme bizim de açık olmamız gerektiği düşünüyorum. Özellikle çocuklar açısından bunun yararı herhalde yabana atılır bir şey değildir yani. Dolayısıyla çizgi romanları da bu kapsamda değerlendirmek gerekir ve hani çocuk, yani okul öncesi çocuklara resimli kitap okuyor olmamızın da bir nedeni var değil mi? Yani evet. Yani aynı Çocukların... şey değil mi? Yani Orada yazılı sözcüklerin hiçbir anlamı yok. Tek başına baktığında evet, çocuk. Yani, yani sen onu okumadığın sürece o resimlerine pasim, bakarak Evet ya da şu oluyor mesela veriyor. işte şunu öne çıkartıyoruz mesela bir kitapla ilgileniyoruz ve diyoruz ki işte fontları kullanarak e, işte yani harfleri kullanarak da bir ifade mesela o zaman da ona resim olarak bakıyoruz ki aslında evet. yani yazı olarak okumaktan önce resim olarak baktığımız şey. Dolayısıyla birçok açıdan e, çizgi romanlarda e, herhangi bir edebiyat eseri e, kadar herhangi bir resim kadar e, aynı değerleri aynı nitelikleri taşıyan e, işler oluyor sonuçta bir ifade biçimi olarak zaten yaban atılır bir yanı yok evet. dolayısıyla daha da böyle saatlerce konuşurmuşum <gülüyor> gibi bir his var bende ama e, daha kısacası kısa, evet. çizgi roman güzel bir şey evet yani bir de yani okumayı kişisel görüşümüz. Evet, evet, okuma alışkanlığını kazandıran kolaylaştıran o alışkanlığı kazandırmaya çok önemli bir araç aynı zamanda bu bakımdan da her zaman değerlendirmek gerek Şimdi artık bir müzik arası verelim evet. mi? Bayfield'in Orman Günlüğü'nden bahsettiğimiz için ormanda geçen bir öykü ha, evet. bulduk ve o öyküden sinemaya uyarlanmış çizgi bir film çizgi yapılmış. film evet. var. Orman kitabı, The, Orman evet. kitabının Jungle Book'tan çizgi filminden bir şarkı geliyor şimdi. I want to be like you. <Gülüyor> now i'm the king of the swingers oh the jungle vip i've reached the top and had to stop and that's what's bothering me i want to be a man man cub, and stroll right into town and be just like the other men i'm tired i'm walking around oh ooby -doo. I want to be like you hop I want to walk like you Cheap. talk like you too we believe you see it true Do -do -do -do. An ape like me -dooby -dooby. Can't learn to be. of the deal 'cause laid a secret on me of man's red fire but i don't know how to make fire now don't try to kid me man cub i made a deal with you what i desire is man's red fire to make my dream come true now give me the secret man cub come on clue me what you do give me the power of man's red flower so i can be like you fire what that scoundrel's after. I'll tear 'em limb from limb. I'll beat him. I'll... I'll... Mm. Yeah. Well, man, what a beat. Will you stop that silly beat business and listen? This will take brains, not brawn. You better believe it, and I'm loaded with both. Will you listen? Oh, yeah, yeah. Now, while you create a disturbance, I'll rescue Mowgli. Got that? I'm gone, man, solid gone. Not yet, Balloon! Hey! there's zop bottom roney hop de be hop-de-be-be-la-da-dop-don-rones. Anna get mad baby You, I want to be like you, I want to walk, walk, like, you, you, walk you, like you, talk like you, too, you see it's you, someone like me, can learn to be like someone like me, take me home daddy, can learn to be like someone like you, one more 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde Mars'ı kitaptan çıkan Bayfil'in Orman Günlüğü Maymunlar Eğleniyor adlı çizgi e, band albüm ...hakkında konuştuk. Neler dedim ya... ...çizgi, bant, albüm neyse. Şimdi... ...neden bahsedeceğiz? Şimdi... E, ...dinozorlardan ve dinozorların... ...evcil hayvan olarak yetiştirilip... ...yetiştirilemeyeceğinden bahsedeceğiz. <gülüyor> evcil hayvan olarak. Peki dinozor... ...niye seviyor bu çocuklar bu kadar? Ya, var mı bir açıklaması sence? E, yani yapılmış bir açıklaması ya da... ...uzmanların söylediği ama. bir şey var mı bilmiyorum. Mutlaka e, birileri bir şey... ...demiştir ama sen ne de daha önce... ...konuşmuştuk evet. sanki. Dinozorların... ...olmaması artık... ...ve çok büyük... ...çok böyle efsanevi... ...geliyor olması kulağa... ...çocuklara cazip geliyor olabilir... olabilir ...yani o büyüklüğünden... ...dinozorların çok etkilendiklerini biliyorum... ...tabii devasa biliyorum. ama otluyor filan... ...hani böyle başka durumlar var yani evet. biraz... ...belki onları yani bilemiyorum... ...fantastik bir canavar gibi geliyor herhalde... ...bir de görsel olarak da e, dinozorlar çok... etkileyici değiş. hiçbiri birbirine benzemiyor çok fazla çeşidi var. Evet. Bir de oturup o cinslerini, türlerini falan Eksini ezberliyorlar. Şimdi biliyorlar. Latince adıyla biliyorlar evet. yani. Yani <gülüyor> çok başka bir kültür o. Yani bayağı popüler kültürün bir parçası çocuk e, camiasında. Evet, evet. E, popüler <gülüyor> kültür unsuru diyebiliriz. Peki evcil hayvan olabiliyor muymuş? E, olabiliyor. Elim elimdeki <gülüyor> kitap Evcil Hayvanın Bir Dinozor adını taşıyor. İlkay Marangoz yazmış. Serap Ergel e, resimlemiş. E, yayın evi de Yeşil Dinozor. E, Yeşil Dinozor yayınları yani adı da. Adı da zaten dinozor. Yeşil Dinozor yani. E, kitap şöyle başlıyor. E, eğer anneni babanı evde eve bir dinozor almaya ikna edebildiysen çok şanslı bir çocuksundur. E, ama böyle bir şey istiyorsan elde ettiysen istediğini. Ee, ...sorumluluklarını ve işte dinozorun ihtiyaçlarını da hiç aksatmadan karşılamalı... ...ve ona en önemlisi sevgi göstermelisin diye başlıyor. Ee, bir anne ile baba, işte yerde tepinen bir çocuk var. Çocuk dinozorlara bayılıyor belli. Duvarında işte dinozor posteri var, yatak örtüsü dinozorlu. Abajuru, dinozor. Abajuru dinozorlu. Abajuru işte dinozorlu saati var. Başucunda bir dinozor kitabı var ve bu yap çocuğa yapılabilecek tek şey... ...gerçekten bir dinozor almak. Yani evet. Yani yumurtasını versen kuluçkaya oturur öyle bir çocuk yani. <gülüyor> Sonra işte dinozor almaya karar verdiniz ve ne yapacaksın? İşte dinozor türlerini önceden iyice öğrenmelisin. İşte ne tür bir dinozor almak istediğine karar vermelisin. Yani çekingen bir dinozor alırsan onunla oynayamayabilirsin. Hmm. Obur bir dinozor alırsan bütün yemekleri o yer. Siz aç kalırsınız gibi. İşte dinozor <gülüyor> özelliklerini, işte yaramaz dinozor alırsan eşyalarını zarar verir diye baştan... Ne alacağını önceden bil, ona göre hareket et diyor ve dinozor almaya gittin. Birden fazla yavru dinozor var ve önce bir sürü onlarla vakit geçir. Ee, en, yani aranızda en iyi iletişimi hangisiyle kurarsa onu al işte yani zaten kendini belli eder o diyor ve e, yavru bir dinozoru eve getirdiğinde. ...evde bu sefer onun ihtiyaçlarını... ...karşılamak için neler yapacağını... ...işte onu bir dinozor kutusu... ...uyuyabileceği bir yer, oyuncaklar... ...almalı ve... ...bundan sonra işte... ...bakımı, beslenmesi bir sürü... ...ipucu veriyor kitap işte. Dinozorun beslenmesi... ...çok yemek yer, mamasını... ...verirken işte bunu düşünerek... ...onun ihtiyacı olan miktar neyse... ...onu ver, eğer aç kalırsa... ...çünkü kendisi yemeğini bulmak Hı -hı. için... ...ortalığı karıştırabilir diyor... Ondan sonra yemek yerken yalnız olmaktan hoşlanabilir. Ona göre davran diyor. Sonra dinozor işte oyun oynamaya dışarı çıkarıyorsun. <gülüyor> Burada bir bahçede çocuk kaçıyor. Şortunun arkasından bir parça koparılmış dinozorun ağzında. <gülüyor> çocuğu kovalıyor ve dinozor çok eğleniyor ama çocuk hiç öyle görünmüyor. Ondan sonra yavru dinozorlar uykuyu çok severler ama işte... Uyku zamanında da karışıklıklar olabiliyor. İşte anneyle babanın yanına gelmiş, yatağa atlamış, gece yarısı oynamak isteyen bir dinozor görüyoruz. Ee, i̇şte bunun gibi dinozorun işte diyelim ki dinozoru veterinere götürün. Orada başka hayvanlar var. Dinozorunu orada nasıl kontrol edeceksin? Ee, nasıl e, zapt edeceksin? Bununla ilgili ipuçları var. Dinozorun işte e, otur kalk gibi şeyleri öğrenmesi <gülüyor> ya aslında evet tamam hani dinozor üzerinden e, daha çok köpek türü bir evcil hayvan evet. tabi anlatılıyor burada evet. ee, onun yani, üzerinden gidiyor e, Ben de okur, okurken aynen zaten bir süre sonra anlıyorsun ki e, hani bir dinozor beslemekle bir kedi köpek beslemek arasında bir fark yok bunu bu şekilde yani biraz fark vardır canım o kadar da değil yani <gülüyor> yok, yokmuş gibi anlatıyor ve sonunda yani işte e, yıkanması, başka insanlarla ilişkileri, bütün bunları uzun uzun tatlı tatlı anlattıktan sonra... E, ...en çok karşılaşacağın sorunlardan biri de... ...anne babanın sık sık seni karşısına alıp milyonlarca yıl önce tüm dinozorların yeryüzünden yok oldukları hikayesini tekrar tekrar anlatmalıdır. <gülüyor> Elbette dinozorlara dair her şeyi bilirken onların soylarının tükendiğinde biliyorsun ama bu, bunu dinozorun yanında konuşmak istemezsin dediği yerde... E, Anne babayı görüyoruz, çocuğu görüyoruz ve şimdiye kadar işte onunla oynayan e, kahverengi dinozora bir bakıyoruz çocuğun yanında bir köpek duruyor. İşte. <gülüyor> e, burada sepeti var, sepetin üstünde dinozor yazıyor, adı dinozor. <gülüyor> e, ve aslında bu bir köpekmiş. E, hatta bazen dinozorun aslında bir köpek olduğunu söyleyip seni de inandırmaya çalışırlar. Bunun için şöyle bir test yapabilirsin. Dinozoruna otur komutunu verip ondan birkaç adım uzaklaş, sonra karşısına hafifçe çemer ona... Dinozor gel oğlum diye seslendiğinde geliyorsa o bir dinozordur şüphen olmasın <gülüyor> demiş ve e, aslında hikayenin ee, barınaklara gittiğinde e, evine en yakın barınağa evet. gittiğinde orada seni bekleyen bir dinozor bulabilirsin diye işte büyük harflerle Şimdi de söz etmek istediğim bir konuydu yani çünkü hani en başta dinozor almak <gülüyor> yani hani bir ha yani eve almayı kastetiyorlar yani. satın hani... almak değil de. Ha, evet tamam onu öyle anlamamıştım ama o konu hani hassas bir konu ve e, hakikaten bir pürüz var bence çünkü yani bir canı bir başka canı satın, satın almak. almak fikri çok evet. Benim kabullenebildiğim bir şey değil pek de evet, hani yok, yüzden. Yok yani işte sonunda çok güzel bir yere bağlıyor dinozorun. Zaten barınağa bağlanınca ne tür bir şeye benzetildiğini evet. e, hani hissediyorsun. Sonunda gösteriyor da bir köpeğe dönüşmüş ve e, barınakta diğer tırnak içinde dinozorların olduğunu söyleyerek bitiriyor. Kitabın en sonunda da bu kitap hayvanları çok seven çocuklara adanmıştır diyor ve evinde bir hayvan beslemek istiyorsun işte hani sorumluluk sahibiysen diye e, İsne istiyorsan kedin köpeğin bir kaplumbağın hatta bir dinozorun bile olabilir diye başına neler geleceğini bil önceden ona göre kendini hazırla gibi küçük bir sevimli bir notla başlayabilirsin önce sokağındaki hayvanları. Hani besleyerek, onlarla il, il, il iletişim kurarak başlayabilirsin bu işe diye bitiriyor. Ee, sevimli, e, hoş bir kitap olmuş bu. Yani bir hayvan beslemenin e, bütün yükümlülüklerini daha güzel hani basitçe anlatamazdım bir çocuğa. O yüzden e, içerik olarak çok işe yarayabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ya bu e, hayvan besleme, e, hayvan alma, ya yani bunlar çok tabi şey konular, zor konular bir yandan. Birçok açıdan zorlayıcı yanları var bunun çünkü çocuklar heves edip alıyorlar sonra bakmıyorlar anne baba bir süre sonra bıkıyor ve otoyol kenarlarında terk edilmiş kediler köpekler vesaireler bir sürü hayvan işte ve bunların yaşadığı yani sokaklarda dolaşıyor yani şehrin evet. içinde de o yüzden hani bu sorumluluğu anlatan bir kitap her zaman işe yarar. Evet yani önce bunu oku ondan evet. sonra gerçekten istiyorsan hala ona göre kararını ver diye bitirebiliriz. Bugünlük bir dolap kitabın sonuna geldik. Gelecek, evet, hafta, gelecek e, hafta aynı saatte yeni kitaplarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiyar.